Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhabalarsınız. Günaydın seslendim. İyi. Gayet iyiyiz. Yoğun bir e, faaliyet halindeyiz. Hem radyoda hem de Türkiye çapında. Evet. İstanbul bütün parklar ayakta. Dün Abbas Parkı'ndaydık. 1500-2000'e yani yakın insan vardı. Müthiş evet. canlı bir e, diyalog da vardı orada. Devam ediyor. Yani bir aya yakın oldu. Belki de tam bir ay oldu mu bilmiyorum ama 29 gün ...ya da 30. günündeyiz Gezi Park'ın... ...hangi günü başlangıç çalışsanız ...alın Gezi Ayaklanması'nın... ...ve olaylar durulmak şöyle dursun... ...çok ciddi bir tartışmalarla... ...dört bir tarafında... ...Türkiye'nin devam ediyor. Evet, çok enteresan... ...bu forumlar devam eden... ...Türkiye'de aslında... ...örneği görülmemiş belki de... ...çapta olaylar bunlar... Niye? Çünkü hani çapta derken hani siz 1500 kişiden vesaire bahsediyorsunuz sadece katılım açısından değil farklı farklı kesimlerin katılması açısından. Daha önce e, e, siyasi grupların bir araya geldiği aynı siyasi bayrak altındaki bir anlamda bayrak derken işte görüş altında toplanan insanların bir araya gelip oluşturduğu e, bir takım faaliyetler olmuş olabilir ama gerçekten e, görüşü ne olursa olsun hangi kesimden gelirse gelsin. O tarzda bir insan toplumunun bir arada olması, çeşitli şeyleri konuşuyor olması, bu Türkiye için yeni bir şey tabii. Hele ki ne kadar bölünmüş olduğumuz düşünülürse, bardağın boş tarafı da o. Benim var olduğunun farkında olmadığım kadar arada ayrımlar varmış aslında. Farklı kesimlerin endişeleri, dertleri. Birbirleriyle olan sıkıntıları bunlar çok önemli şeyler tabi aslında. hani Birçok şeyi ben aştığımızı düşünüyordum aslında Türkiye'de. Birçok ayrımda aşılmamış meğerse. Ama tam evet. tersinden de bakılabilir. birçok evet, bir Birçok şeyi de aynen. tamamen hiç farkında olmadan aş aşı vermiş bu genç insanlar. Aynen. <gülüyor> bambaşka Aynen bir şey değilim. gösterdi hatta ilginç bir anekdot anlatayım izin verirsen kısacık evet, Tabii ki. bu İstanbul'da yapılmakta olan ve tam denk gelen işte köysel iklim değişikliğine karşı mücadele evet. eden iklim genç iklim aktivistlerinin toplantısında bir panelde konuşuyordum bir Pakistan'dan bir kadın gazeteci de vardı İklim aktivisti o da olarak gelmişti. Ee, şeyi sordu, bu gençlere tavsiyeniz bunca yıldır uğraşıyormuşsunuz işte öğrendiğime göre radyoda dedi. Ee, bu iklim aktivistlerine, gençlere ne öğütleriniz olur diye sorunca ben de onlara hiçbir öğütüm yok. Onlardan öğreniyorum dedim ki bunu, bunu iltifat içinde söylemedim gerçekten. Çok Öyle. önemli bir süreç geçiriyoruz onlardan da. Çok şey öğrenildi. Değil. Ben de ilk kez kendimi yaşlı hissettim gerçekten açıkçası. Evet. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Bir anlamda şu bakımdan yaşlı hissettim her şeyden önce. Bizim kuşaklarımız o kadar çok o ayrı gayrılıklarla yaşamış ve bunu da bir anlamda içine de fark etmeden demek ki sindirmiş de. Özellikle de tabi ...ilkenin hani batısından gelenler... ...veyahut da daha batılı bir hayat tarzı... ...sürümüş olanlar... ...bu işte da bir seçim değil ki yani... ...hayat, e, aile vesaire... E, ...sizi getirdiği bir nokta var... Böyle ...belli bir eğitimden geçiyorsunuz... ...bünem ne oluyor, bir bakmışsınız... ...hani bir takım etiketler üstüne zaten yapışmış... ...bir hayat stil de yapışmış... E, ...şimdi işte... E, o ayrımlar üstünden de bakılıyor Türkiye'ye. Türkiye'nin kendi içinden de bayağı bir hala bu ayrımları kullananlar var. İşte laikler, dindarlar, beyaz Türkler, siyah Türkler. Aslında tam olarak neden bahsettiğimizi de bilmiyoruz. Belki bu anlamda Brezilya ile ilgili değerlendirmelerde hep baktığımızda bir sınıfsal değerlendirme var ortada. İnsanları işte şöyle böyle ayırmadan... Brezilya'da ayrıca zaten 200 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'den bu, bu anlamda. Türkiye'yi katlayan büyüklükte ve e, kalabalıklıkta bir ülke. E, orada aslında sınıfsal e, pencereden baktığımızda e, çok daha iyi aslında insanın kafasında bir takım şeyler oluşabiliyor. Fakat Türkiye'de işte yapışıp kalmışız. O beyaz Türkler, siyah Türkler falan. Ne Neden bahsettiğinizi de bilmiyoruz. Bu konuda doğru düzgün fazla bir araştırma, fazla bir çalışma da yok. Hani söylenmiş ve ondan sonra O orada kalmış gibi ee, O açıdan e, Bu etiketleri de kullanırken Ve e, Geziyle ilgili yorumlar getirirken de Bence bizi çok yanlış yerlere getirebilir hmm. e, Bu bakış açısı o, Ondan o anlamda Kendimi o yüzden yaşlanmış hissediyorum Hala o bakış açılarına hem mahkum edilen Hem e, o bakış açılarının e, Bir anlamda Hayata öyle geçmiş bir olarak Geçmiş işte, Gençler deyince çok farklı şeyler çıkıyor ortaya. Bambaşka bir dünya oluşmuş biz farkına varmadan zaten. Bu çok önemli bir şey. Evet ve siyasi şeyleri de tartışılıyor bu forumlarda önemli olan bir takım eylemlerin yanı sıra. Mesela işte meclislerle nasıl nüfuz edebiliriz, i̇şte siyasi partiler kanununun değişmesinin çok önemli olduğunu, yani yeni oluşumlarda yeni bir toplumun kurulması yönündeki vizyonun içine pratik bir takım şeyler de giriyor. Yani nasıl etkileyebiliriz, değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz toplumu tartışmaları da başlamış durumda yani. Evet, o, o tabii çok çok önemli ve herkesinden, herkesin insanın içine, işin içine girmesi çok önemli. Çünkü hala e, baktığımızda siyaset hep e, bölen bir rol oynamış Türkiye'de. İşte bu sadece Türkiye içinde de değil, Türkiye dışındaki Türklere baktığımızda, Türkiye'den gidenlere baktığımızda da bu... E, bu durum böyle işte Almanya'daki Türklere mesela vesaire. E, herkes işte taksi şoföründen tutsun e, fabrikadan işte işçisine kadar e, siyasi görüşüne göre kamplaşıp ayrılıp birbirinden hem birbirine ona göre yakın duruyor veya uzak duruyor e, mesela baktığımızda. E, Türkiye'de de aileler içinde dahi böyle müthiş ayrımlar, bölünmeler olabiliyor. E, siyaset aslında bu kadar da bölen bir şey. Bu kadar insanın hayatında derin e, ayrımlar getiren bir şey olmaması lazım e, Veyahut da işte o, etiket meselesinden bahsetmiştim işte mesela illa muhafazakar birine baktığımızda dindar birine bütün bu kavramlar aslında şu an elimizde çok boş kavramlar ne demek muhafazakar ne demek dindar bir anlamda muhafazakar siyaset dediğimde ben aslında çok farklı bir şey dinle hiç alakası olmayan bir şey anlıyorum e, işin içine mesela daha Amerika'da cumhuriyetçileri katabileceğim İlla dinle çok alakası hem ilişkisi olabilir hem de olmayabilir. Yani bu kullandığımız kavramların tarif gücü yok artık. İşte mesela Füsun Üstel'in ve bir Cainaz'ın yaptığı bir araştırma vardı. Beyaz Türklerle ilgili. Kemalist Beyaz Türkler diye mesela bir şey var. Adeta Amerika'daki White Anglo-Saxon Protestant gibi WASP tarzı şimdi ya yani bu etiketler yani o de, çok de, açık toplum için yapılan bilgi üniversitesinden yapılan beraber bu çalışma elbette ki çok değerli ve bir şeye de işaret ediyor ama dediğim gibi artık bu şeyler bakış açıları bu sınıflandırmalarla nereye ne kadar gidebiliriz onun için işte Brezilya ile ilgili karşılaştırmalar bence Türkiye'nin ile yaptığımızda önemli Neler benzemiyor, neler benziyor, neden yaklaşımlar da bu anlamda farklı. Brezilya'da mesela işte reformlara girişilmesi, bu işin hemen işte bir takım tedbirler alınmaya çalışılması. Evet orada da işte polis göz yaşartıcı gaz kullanıyor, işte biber gazı kullanıyor. Ama farklı şeyler var. Türkiye'de kullanılan biber gazının dozundan, biber gazı değil de aslında çok da kimyevi bir şey olmasına kadar doğru düzgün şeffaflık üstüne sağlanamamış, ee, bir takım şeyler var Yani e, işte, biber gazının türleri var Bir tanesi tamamen biberden gelen Bir şey yapılan bir şey ee, Türkiye'de kullanılan Son derece kimyevi bir türü Mesela Ondan sonra Avrupa'da da bu kullanılıyor Bilmem ne diliyor Son derece böyle Aslında çift standartlı Yaklaşımlarla Evet Avrupa'da da kullanılıyor ama sadece işte Gerçekten biberden yapılan ve çok Sadece o diyelim ki Kalabalığı dağıtmak için Çok düşük bir dozda Olabileni Burada insanların gözlerine gözlerine Kafalarına kafalarına O kapsüllerin Sıkıldığını atıldığını görüyoruz bu dünyada örneği olabilen bir şey değil Eğer bir demokrasiden bahsediyorsak o yüzden sert polis görüntüleri hiçbir zaman hiçbir yerde kabul edilemez ama bu kadar insanın öldüğü yaralandığı gözlerini kaybettiği to gösterilerde yok ortada ondan dolayı zaten dünya bu kadar ilgi gösterdi Türkiye ve ondan da daha önce bahsettik Hani Geçen haftada niye bu kadar ilgi komplöterlerle bağlamak yerine Türkiye ye olan ilgiden bahsetmek lazım işte bakın iklimle ilgili bu kadar önemli bir toplantı gerçekleşiyor Türkiye'de şu an evet. Türkiye'de ama daha önceki haftalarda da hep konuşuyorduk İstanbul'da mesela kaç tane küresel çapta büyük toplantı değil mi üst üste gerçekleşiyordu veya da işte Türkiye'yi ilgilendiren meselelerle ilgili uluslararası katılımlar Adeta hangi toplantıya nereye yetişilebileceği belli Yani işte sadece İstanbul'da da değil, bir tane Ankara'da, bir tane Diyarbakır'da, bir tane işte Türkiye'nin başka bir yerinde bazen dört beş tane büyük toplantının bir araya geldiği oluyordu. İşte akademisyenlerin Türkiye'ye gelişi, insanların Türkiye'ye işte akın akın ziyareti vesaire son yıllarda çok dünyanın Türkiye'nin ayağına geldiği bir noktadayız. O zaman elbette de ilgi olur hem evet, nitelikli hı. bir ilgi olur. Fakat bunu işte e, burada bu, tam bu noktada çok önemli bir e, ayrım kırılma noktası da var gibi gözüküyor. Yani e, gerçekten e, odak noktasında yer alıyor ve çok büyük destek mesajları geldi. Başta Brezilya olmak üzere Esin kaynağı evet. olarak kullanıldı. Buna karşılık mesela e, hiç kavrandığı daha doğrusu bir işte kognitif dissonans mı ne diyorlar? Onu dünkü konuşmasında şeyde Kuminaidu da Greenpeace'ten e söyledi. Yani algılama sorununda çok e ciddi bir problem var. Yani bu, belki bunu başka programcılar, programlarımızda da konuşmalıyız Güven Bey'le, Güven Güzel Dere falan filan. E psikoloji ve felsefeyi de anlatıyor. Şimdi mesela önerge veriliyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Yeni haber bu. T24'ten okuyoruz. Ve Gezi Parkı önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mecliste araştırma için. 148 milletvekili imzasıyla meclis başkanlığına veriliyor. Ne bekler insan normal olarak? Böylesine Türkiye Cumhuriyet tarihinin hatta belki Osmanlılardan beri görülmüş en büyük kitle hareketlerinin görüldüğü bir olayın işte altında yatan sebepler, sosyo-psikolojik ve demokrasiye ilişkin Finans sorunlar. Hayır öyle değil. Diyor ki önergenin gerekçesinden okuyoruz. Protestolar kısa zamanda herhangi bir amacı veya talebi olmayan Hükümet aleyhtarı, şiddet ve vandalizm görüntülerine sahne olan ideolojik bir harekete dönüşmüştür diyor. Soru nerede peki? So, bu gerekçesi ondan sonra. Soru var ama içerisinde. İnşallah vardır yani. Yani şimdi bu, bu, bu kadar bozuk bir şey yani şey demiş sonunda şöyle bitiyor. Belki Can'ın sorusuna da cevap teşkil eder mi bilmiyorum ama. İşte yol genişletme çalışmaları çerçevesinde başka yerlere nakledilmek üzere bazı ağaçların sökülmesine karşı tepki olarak 40-50 kişilik bir grubun gösterileriyle başlayan binahare kamu düzenli ve ka toplumsal barışı bozucu bir nitelik kazanan müessif olayların, esef verici yani kötü, üzücü olayların sebep ve sonuçlarıyla ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak verdiği zararların araştırılmasında fayda hmm. mülaza edilmeli. Yani zarar bu müessif ideolojik olaylar ülkeye ne kadar maddi ve ne kadar da moral, manevi zarar verdi bunu soruyorlar. Evet altında yatan sebepler değil zararlar. Evet. Ve klasik devlet dili oradan işte tam devlet konuşuyor. Evet. insan ile ilgili konuşsa devlet dediğimiz kavram evet. <gülüyor> herhalde zaten böyle konuşurdu. Gene bu kibar hali. Bir de başka bir şiddet dolu konuşma hali var ki işte ins insanlar da onu yaşadı. Bir de daha da fenası, tabii devletin e, kendisinin işte bir üslubu var. Böyle kuru kuru son derece işte statik ve önce devlet, önce benim malım, önce benim şeyim işte ve benim vatandaşımın zararı. E, işte e, bu göstericiler işte onlara nasıl zarar verdiler bu kafa yapısının yansıdığı bir şey. Şimdi tabii bunu ne tarafından tutalım ama burada bunun sivil tarafı var ki işte darbeler, marbeler, askeri vesaire niye bu kadar sürdü e, noktasında. E, bir de bunun e, yangına körükle giden ve devletten illa da bir düğmeye da bir takım manşetlerin atılıyor olması gerekmiyor. Etam sarı südükle ilgili elinde silahlarla e, ya, şeyler, resimler yayınlanması, e, ölmüş bir insan ya ölmüş bir çok. Talihsiz bir derece şekilde ölmüş, ee, yaşamı ile geçmiş, gencecik bir insan. Ve ailesi tam yani gariban e, tanımlamasına baktığınızda her bakımdan uyan insanlar. E, bari yani cenazesine rahat bırakmamışsın, ondan sonra öldürenini serbest bırakmışsın, tanıklarını tutuklamışsın. Devlet olarak zaten bir vatandaş olarak hakir görmek için, aşağılamak için bir insanın elinden geleni yapmışsın hayatını elinden aldıktan sonra da. Evet. Tamam yani hani bunları yapıyorsun. Bir de üstüne üstlük sivil taraftan da böyle bir he hey, hey, diye böyle heyecanla adeta karalama nedir bu? En basitinin insan kendine yapılmasını istemediğini bencil bir şiarla yapmaz. İslamın i̇şte, sırf o yüzden el işte ama maalesef çok işte. temel yani etik denen şeyin bir numaralı kuralı bildiğimiz kadarıyla yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına senin da söylediğin gibi yani etiği de ahlaki temellerini de tamamen berhava eden sarsan bir durumda karşı karşıyız evet çok çok acıklı. Yani bu bu bu noktada işte çok düşünülüyor olması lazım zaten. Yani işte eski eski geleneklerin, alışkanlıkların bu şekilde vahşice hiç bir sebep olmadan hani eskiden diyelim ki genel kurmay telefon açıyordu e şimdi yani e, diyelim ki e, şey, iktidardan telefon açılıyor veyahut da bir takım işte şey e, e, istihbarat içinden böyle servisler yapıyor kullanma yapma bu kadar e, alenen yapma ne olur canını kaybetmezsin yani eskiden hani bu korku vardı diyelim diyelim ki Dahası da var yani Biyanet'in mesela haberinde öldürülen Sarı Sülüğün kardeşinin eşini arayan belirsiz kimliği belirsiz bir kişi seni birazdan gözaltına alacağım görürsün diye tehdit etmiş. Ya da Sarı Sülüğün iki arkadaşı da telefonla tehdit almışlar. Yani bunu ailesinin avukatları açıklıyor Kazım Bayraktar Bey. Eylem hak verdi ya olacak iş değil aslında yani. Etimi ya kurşunla vurdun. Nereden biliyorsun? Neden yalan söylüyorsun?" diyor mesela. Çiğdem Sarısu cep telefonundan birisini aramış, birisi aramış. Nereden bulmuşsa kim olduğunu sorunca da birazdan gelip seni gözaltına alacağım. Kim olduğumu görürsün o zaman diye küfür de etmiş. İşte burada nekiminle ne, Çiğdem Sayısüllü'nün telefonu şeyde ekşi sözlükte günlerce vardı. Hatta ben dayı mesaj attım geçmiş olsun vesaire demek için daha henüz etem hayatıdayken. Ama yani bir bir kere her günlerce en sağlam haber kaynağımız ekşi sözlük oldu bu arada. Herhangi bir hani Twitter vesaire de değil. Ee, günlerce işte Ethem'in durumuyla ilgili en son haberler oradan takip edildi, bildi. işte birkaç e, internet sitesi vesaire bu konuda tweet yazan çizenler vardı, e, an, anlık haber geçenler vardı ama esas haber kaynağı orada ekşi sözlüktü. Şimdi yani bir kere hani bir trajediler bitmiyor. Ee, Ethem'in babasının da e, söylediği çok enteresan bir şey var bütün her şeyi terk edip. Ee, kendi başına kendi yaptığı bir barakada yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bütün her şeyi reddetmiş. Böyle bir gariban çok halde bir insan bana göre gariban ama kendine göre belki de çok bir her şeyden vazgeçmiş ve rahat etmiş bir insan. Bakış açısına göre değişir ama sonuçta hiçbir şeyi olmayan biri, hayatta hiçbir şeyi yok. Evet. Bir oğlunun verdiği işte parayla alınan cep telefonu dışında. Ve onun söylediği çok acıklı bir şey var. Ee, varlığıyla oğlumun yapacağı bir şey olmasaydı bir de yokluğunun fark yaratacağı belliydi ya yani bu baba için yani söylenebilecek çok trajik bir şey yani hani bir genç insanın içinde yokluğuyla fark yaratmak yani birçok genç aslında buna mahkum vaziyette işte bir şekilde hayatını kazanmaya çalışıyor, didiniyor, ediyor bilmem ne. Sonra işte bu işe beyaz Türklerin ayaklanması etiketini işte o etiketi gene takıp işin içinden çıkmak. Bir de üstüne yani benim dayanamadığım Erdoğan'la Ayen'in de benzetmesine kadar giden Analizler oldu evet. Şimdi yani bir izan lazım gerçekten Hani bunu bikini ayaklanması işte Almanya'dan gelen ve bikiniyle gösteri yapan Bir tane Türkiye'den insan oldu diye olabilir yani O da olsun yani kim ne istiyorsa yapsın Kimseye zarar vermiyorsa Ya Bu kadar artık Gözlüklerimiz At gözlüğü olmasın dünyaya bakarken de İşte bikini ayaklanması da Çeşme Bodrum'da devam eder diye Küçümsemeye hiç gerek yok ya nedir anlamayabilirsin gezi kimse desteklemek zorunda değil desteklemeyen veya kirçli bakan arkadaşlarımı da ben anlıyorum anlamaya çalışıyorum ya yani kimse illa böyle bir gezi güzellemesi içine girmek durumunda da değil yani bu çok doğal bir şey tam tersi karşı da olabilirsiniz herhangi bir bu AKP destekçileriyle vesaire de alakası yok sadece beğenmeyebilirsiniz hoş görmeyebilirsiniz katılmak istemeyebilirsiniz. Her şey olur ama küçümsemek, aşağılamak ve bu şekilde e, bir anlamda gene işte o etiketleme lafına geleceğim. E, haddimiz olmamalı artık insanlara baktığımızda. Ya o şey diyor işte yani AKP'nin Gezi Parkı önergesi 148 milletvekili. Yani evet. bayağı bunlar e, ülkenin seçilmiş erkek ve kadın insanları gayet şık giyimleriyle, kravatlarıyla, yatayörleriyle gidiyorlar ve şunu söylüyorlar. Yani görünmemiş boyuttaki bir 79 ilde yüzler, yüz binlerce, milyonlarca insanın katıldığı eylemlerde birbirine destek olarak herhangi bir amacı veya talebi olmayan ideolojik bir harekete dönüşmüştür. Diyor. Yani nasıl bir İzah getireceğiz Şö buna Şöyle mi? bir şey olabilir mi? Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz eski geleneksel siyaset anlayışıyla bugün sokaklarda olan o yeni apolitik olarak nitelendirilen gençlerin siyaset anlayışının bir anlaşılmamasının tipik bir göstergesi olabilir mi acaba bu? Ama meclis bunu anlamazsa işleri çok zor yani. Evet. Hiç meclis anlamayacaklar meclis. demektir. Aslında meclisin tabii çalışıyor olmaması ve siyasetin e, demokrasiyi, demokratik adımları sadece bir ağrı kesici gibi arada bir hani çok fazla artık demokrasi talebi olunca dindirmek için kullanılıyor, kullanıyor olması çok önemli. Mesela darbe gerekçesi 35. madde değişiyor dünden beri bugünden de. Ama şimdi niye bu kadar beklendi? Hani Hiçbir partiyi ben savunmak, sempatili bakmak açısından söylemiyorum ama CHP bir yıldır belki daha uzun süredir. E, tam emin değilim. Meğerse bu konuyu gündemde tutuyormuş zaten. E, fakat Meclis Genel Kurulu'na bile inememiş. Niye? CHP yapıyor diye. başka ben MHP'ye de sempatiyle bakmıyorum veya BDP'ye de sempati bakmıyorum ama kim yaparsa yapsın, madem böyle bir ortak derdimiz var. Madem bugün de işte darbe korkusu e, Erdoğan'a bunu yaptırıyor gibi yorumlar da oluyor. Anlayışla bakmamızı Erdoğan'a bir anlamda e, terk eden bu da bir görüştür tamam Ama o zaman niye darbe gerekçesi sayılan Sembolik bir madde Bütün partiler anlaşıyorsa Bugüne kadar değişmedi Bunları hiç anlamak mümkün değil Sonra Alevi açılımı işte gündeme birdenbire veriyor Bu kadar Alevilerin Canı sıkıldıktan Gücendirildikten Bu kadar can yakıcı bir dolu şey Sıralandıktan sonra En başta şeyi ele alalım Başbakanın geçenlerde bir konuşmasında geçen Eylülçü sinni vatandaşın şehit oldu. Yani Ondan sonra Alevi açılımı olarak e, ki yani insanların istediği şeyler bunlar o da tartışılır. E, yapılsa da bir işe yaramıyor ve sonra niye işe yaramıyor diye düşünün. İşte siyaset de bakın bunu yapıyor. Niye beğenmiyorsunuz? Niye mutlu olmuyorsunuz? Yani siyasetin bu anlamda işlevi sadece insanları e, bölmekten başka bir noktaya gitmiyor. Ve bir takım işte servisleri hizmetleri e, sağlayıp e, bir anlamda onları da dünya standartında mı oldukları gene tartışılır. evet yani süre... e, Avrupa ile karşılaştırdığımızda evet yani kendinizi Irakkla şu an Suriye ile karşılaştırdığımızda e, hadi diyelim onlar çok haksızlık olacak İran'la Suriye ile şeyle Mısır'la karşılaştırdığımızda belki çok iyi hissedebiliriz ama batıya geçtiğimiz anlamda e, anda e, Bulgaristan'ın bile insani yaşam endeksinde ee, geçen hafta bahsetmiştik 50 basamak aşağısında bir Türkiye'den Bahsediyoruz evet. ee, O yüzden işte Brezilya'da Orta sınıf e, ke Kelimesi böyle şey Kavramının ortaya atılıyor olması Belki de işte dünya işte komplolar Sınıfsal e, derk, e, Çatışmanın e, Doğal sonuçlarına bakmak vesaire Yerine bir takım etiketi Üstüne yapıştırdığınız insanların çatışması Toplumsal bir kaos vesilesi olarak bakarsanız, e, o zaman da e, ancak negatif yaklaşabilirsiniz zaten. Ve hiçbir şekilde olayı okuyamazsınız, anlayamazsınız. Evet, Ki, yani, yani süre bitti bu... ama yani evet. bir de şey söylemek istiyorum, bir, iki sorun var. Birisi evet. e, Avrupa e, Birliği'nden, e, Türkiye'nin adı zikredilmeden... Alınan bir kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması istenmiş ki çok önemli. Çünkü Avrupa evet. değerlerinin ve temel hakların müzakere edilemeyeceğini de Almanya Başbakanı Angela Merkel da söylemiş. Bu fevkalade önemli bir şey gerçekten de. İkincisi de Adalet ve Kalkınma Partili Yiğit'ten bir... İbrahim Yiğit'ten bir çıkış olmuş. İbrahim Yiğit Cumhurbaşkanı Güle demiş ki üçüncü köprünün adını değiştirin. İsim değişirse kırgınlık, dargınlık biter diye. <gülüyor> yani Şimdi arkadaşlar köprünün... Gül zaten açıklamayı yaptığı için hani bu çok bir şey maalesef beklemek mümkün mü bilmiyorum. Ee, ama e, ya yani siyasette işte bu semboller elbette çok önemli ama sembollerin de arkasında çok ciddi bir kafa yapısı var ve yaklaşım var. Ee, onların nasıl işte değişiyor olması lazım. Mesela e, her şeyi bolu, dolu veya boş görmenin e, yönleri var işte. Der Spiegel'in mesela yaptığı yayın eleştirilecekse bence e, hani içerik nitelik bakımından çok daha derinlikli olur muyuz diye eleştirilmeli ama Türkiye'de ilk defa hani Türkçe Almanca yan yana yayın e, çift diliği yayın yapılıyor olmasını iki türlü okuyabilirsiniz. ya işte bunu bir komple olarak okursunuz gün, da en iyi ihtimalle günaydın diye e, almamanya'ya aşağılarsınız öte yandan e, ikinci bakabileceğiniz e, pencere Sonuçta bu kadar ilgi göstermesi ve işte Der gel zaten işte şey diyordu. E, yani Çünkü Türkiye'de olup biten herkesi ilgilendiriyor. Almanları, Türkleri, Avrupalıları ilgilendiriyor. Bunun için yapıyoruz diyor. E, bu, bu tarafından bakarsanız da işin e, bu ilgi e, orada yaşayan e, Türkeliler için de çok önemli bir şey. E, derginin kendinin bir tabuyu yıkıyor olması için de önemli. Alman insanların geneli için Avrupa için de önemli bugün Türkiye'de herhangi bir gazetenin tabii ki de yani Türklerle benzetmek de ne kadar doğru değil o tartışılır Almanya'daki Türkleri ama çift dille çıktığı bu kadar hani genel yayın yapan ana akım medyadan düşünün mümkün mü? Oldu mu Türkiye tarihinde? görmemiştir tabii. Peki bitirmek zorundayız. Meclis tabii. meclis tatilde dedin öyle mi? Ben hiç farkında değilmişim. Aa, yok meclis tatilde değil. <gülüyor> Nasıl ya? Meclis yok yani. Zaten tatilde. <gülüyor> <Evet, gülüyor> Toplan <onu>, tatilde. <gülüyor> onu kastettim ben de. Evet. Bir de, <gülüyor> e, bütün meclis yarın tabii büyük toplantıya geliyordur. Kadıköy'deki dünyanın en e, önündeki gezegenindeki en büyük tehdide karşı bütün dünyanın dört bir tarafından gelen genç insanlar toplanıyorlar. Kadıköy'de yürüyüş yapacaklar, konser Evet. Ve konuşmalar da yapılacak. Ertar'da mecliste tamamen orada temsil edilecektir herhalde diye düşünüyorum. Özellikle de zaten Çevre ve Şehircilik Bakanı bir numaralı tehdit iklim değişikliği dün dedikten sonra öğrencilere kompozisyon yarışmasında. Sayın Erdoğan Bayraktar. Evet dedikten sonra belki o da bir konuşma yapacaktır. Bütün meclisinde orada olacağını tahmin ediyoruz zaten. Evet, adı, adındaki şehircilik kısmını da herhalde bırakarak <gülüyor> çünkü şehircilik o, ve arada o, çevre. Onu da alıp <gülüyor> gelsin. Bayraktal olarak en önde gelsin adlar. Bayraktalı bekliyoruz orada. Evet. Sen sen bu Kolay da. Kolay yani ben orada olamayacağım. Hı, Ama o bence siyaseti beklemek çok işte zaten bu toplantının oluyor olması. Türkiye çapında değil dünya çapında bir hareket bir olay olarak. Zaten çok şey açıklıyor. Siyasette işte maalesef belki de acılı geçecek bir süreçte buna ayak uydurmak zorunda kalacak. Sizin bunu söylemek istemezdim ama seni yok yazacağım. Evet. bu kocaman bir eksiyle. Ben burada kendi başıma bir gösterip... Eski bir öğrencim olarak maalesef evet. bunu söylemek zorundayım. Çok teşekkür eksi, eksi, eksi annem <gülüyor> kara kaplı destelerde tamam. Çok teşekkürler ederim görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar